İsra Suresi'nde ne diyor? Allah Subhanehu ve Teala وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا <إِيَّا> Allah Teala kesin karar vermiş. Kava, kaza, kader diyoruz ya. Nedir? Allah yazmış bir iş bitmişti. Allah'tan başkaya, kimseye ibadet etmeyin. Yani şey koşmayın. Allah kulu yaratmış Allah'tan başkayla kimseye şirk koşmazsınız. Eğer şirk koşsan Allah'ın rızasına nail olamazsın. Tam tersine gazabına, azabına nail olursun. Ebedi de kalırsın. Bu nedir? Bitmiş yani. Allah indinde şirk meselesi bitmiştir. Şirkten ne ne kadar Allah'a yakın düşsen, yakın uysan, şirkten gezsen ne olur? Hiç bitmiştir. Hiçbir şey yazdınız. Ataştan başka. Ne yazar? Ataş yazar. Sonra diyor? İlla iyyah. Allah'tan başkaya, kimseye ibadet etmez. İbadet nedir? oğlu bütün emellerini kime yönlendirecek? Sadece Allahu u Teala'ya yönlendirecek. Bu nedir? Bu ibadettir. Tevhid-i Sadece kulun emeli Allah rızası için olur. Ne kadar önemli bir şeydir. Bütün amelin ne içindir? Allah rızası içindir. Kaza, bitti bu iş bitmiştir. Kesilmiştir. Allah indinde. Sonra ne gelir? Yani bizim tahminimizde sonra Muhammed'e tabi olmaktır. Ama Allah Teala ibadet, zaten ibadeti kabul ettin. İbadeti kimin yoluyla kabul ediyorsun? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Elçisi yoluyla ondan sonra ne gelir işte dinin bir sürü önemli şeyler var ama hiçbirisini allah Teala burada zikretmiyor çok enteresan neyi zikrediyor bakın ne kadar önemli olduğu için neyi kesmiş bitmiş kaza bitmiştir ne Allah'tan başka ibadet kimse ibadet etmez İbadetin sadece Allah olur sonra peşinden ne diyor enteresan değil mi İslam'ın bu kadar Önemli meselelerini Allah-u Teala burada zikretmiyor. Ne diyor? Ana babaya iyi geçinler. Ve bil valideyni. Valid ve valide. Valid valid kelimesi nedir? Seni bulundurmakta sebeptir. İki tane sebep olmuş senin bu, gel bu dünyaya gelmen. Birinci baban ikinci annen ve velidaini bu cissin nedir ihsan. İhsan nedir? Tanımı nedir? En güzel şekilde. İhsan nedir? En güzel şekilde. Yani en güzel şekilde insan oğlunun kitabında ne yazıyorsa onu ana babaya kullanacaksın. Bu ana baba ne kadar önemlidir ya. İşte bir aynayı da koyacağız önümüze bakacağız biz ne yapıyoruz bu günde. İman iddia ediyorsak Müslümanlık iddia ediyorsak ana babamıza ne kadar iyi getiniyoruz burada belli eder. Ana babanın insan oğlu üzerinde hakkı çoktur. O kadar çoktur ki Allahu Teala şirk kendi ibadetinden sonra en önemli şey bunu zikretmiş. Bitti mi? Bitmedi. Ayet devam ediyor. Bak ibadette çasted, bitirdi o. ama bunu devam ediyor, açıklıyor. Ne diyor? <gülüyor> ana babaya en güzel şekilde insaniyat kitabında ne yazıyorsa güzel onu ana babana kullanacaksın. Bu bir genel sözdür. Ama Allah Teala diyor ki biliyor kulunun belki kullar bilmedik diyenler heccet olmasın Rabbil Alemin üzerine bu konuda çok önemli konu da olduğu için ayette devam ediyor açıklamada. Bu bir ayet değil. Birçok ayette geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayetleri açıklamak için birçok hadisler söylüyor. Ana baba hakkında. Ne diyor? İmma yeblughanna 'indaka'l kibra ahaduhuma aw kilahuma. o kişisi senin hayatında yen birisi, yen ikisi. Çünkü bazen insanın annesi vefat eder, bazen babası vefat eder. Bazen ikisi de hayatın bu hayatları boyunca ben yetişkin olurum. Evlet yetişkin olur. Ana baba olur? Yaşlanır. Eğer diyor senin yanında ikisi de kibar. Kibar nedir? Büyük. Yaşlandı. İnsan iki sefer çocuk olur derler. Bir çocukluğunda bir de büyük. Yaşlandıkça insan küçülüyor. Şimdi bu Evletler büyür, büyür, ana baba küçülüyor. Ne de küçülüyor? Ana baba aynen çocuk gibi olur. Neye ihtiyacı var? Çocuğun neye ihtiyacı var? Hoşgörüye, iyi geçinmeye, hizmete çocuğun ihtiyacı var. Ana baba büyüdükçe aynen bu döneme döner. Bu hayat dönüyor. Sen ana babanı böyle alırsın, evletleri de seni böyle alır. Demek ki kazanana koysan, Çepçene o gelir. El ceza min cinsil amel. Ceza amelin cinsindendir. Sen nasıl isen ana, baban için he? evletlerin de senin için aynen bu şekilde olur. O zaman ne yapacağız biz? İyi geçineceğiz ki karşılığını iyi bulalım. Bu hayatın İnsan oğlu. Nasıl bir günde biz küçüğüz, ana babamız elimizden tuttu yetiştirdi bizi, ana babamızın da biz yetiştikten sonra ihtiyaçları var, biz oların elinden tutmamız lazım. Ama tutabilir miyiz? Tutamayız maalesef. Eskilerin bir atasözü var, ne diyor? Bir ana, bir baba on tane evlet yetiştirirler. Ama on tane evlet bir anaya doğru dürüz bakamaz. Ama hakiki müminin kitabında bakabilir yazıyor. Var mı dünyada örneği? Evet. Peygamberlerden, salihlerden, sahabelerden, alimlerden, evliyaullahlardan ana babalarıyla geçinmekte okusak bunları belki derse bize yetmez. Bütün peygamberler babalarına iyi geçinmiş. Hazret İbrahim Aleyhissalatu Vesselam babasıyla nasıl geçiniyordu? Ne diyordu ona? Ey baba gel. Sen küfür üzerlersin diyordu. Bugün de diyorlar. Bugün de genzer Cüvey tavhid kalemiş babasını tekfir ediyor. Allah korusun. Hazret İbrahim'e risaleler gelmiş. Bir de Hazret İbrahim normal peygamber değil. Abul enbiya peygamberlerin babasıdır. İmamul Hünefe, haniflerin neydir? İmamıdır, önderidir. Ne diyor ayet ayet kelime de Allah Teala Hazreti İbrahim anlatırken? Ya ebezi. Ne Ey baba. Bazen adıyla da çağırıyorlar bu cümle Maalesef. Ne diyor? Babacım. Şimdi ne zaman kim babacım çağırır? Bir çocuk çağırır, değil mi? Babacım insanın ciğerini kupartır o kelime. Babayı ezer. O çocuk desin babacım, baba ne istersen veririm sana der. Çünkü bu insanın fıtratında var. Hazreti İbrahim nübuvvet gelmiş ona ne diyor? Babacım diyor. Hem de bir sefer değil. Her nidasında, her çağrında babasını babacım diyor. Tikrar ediyor. Neye tikrar ediyor? Babacım bir şey mi istiyor? Hayır babasından bir istek istemiyor yiyecek içecek yardım da istemiyor sadece babacım bana uy diyor. bak bana risalet geldi sen tuttuğun yol yanlıştır tatlı dilden diyor işte bütün peygamberler bütün salih insanlar babalarıyla böyle geçinmişler sahabelerden Abdullah ibni anam bir gün benden sus dedi Gittim suyu getirdim. Baktım ana uyumuş. Su su çağırdı. Abdullah su getir diyor. Geldim baktım uyumuş. Ne yaptım? Belki dedi bir sinemi almış mı? Biraz gaflet bir yuhu gelmiş. Birazdan kalkar bir de bağırmasın yorulsun diye. Sabah namazına kadar düş, bardağı tuttum. Başı yüzünde durdum. Nedir bu? İyi geçinmektir. Abdullah İbni Abbas... Mecde'de bir Arabi anasını umuzuna almış tavaf yaptırıyor. Anası yaşlı. Tavaf yapamaz. Umuzunda tavaf yaptırıyor. şey yaptırıyor ona. Yedi sefer gelip gidiyor. 450 metre 450 metre gelip gidiyor. şey yaptırıyor. Umuzunda. Sonra geliyorum ana umuzunda. Ey İbni Abbas diyor. Sene göre ben anamın hakkını vafa Hakkı vefa ettim mi? Edebildim mi? Düğür ne yapsan hayat boyu anana senin do doğum aslasında bir sandığın yerini kapsayamazsın. Bir sancı. Seni doğarçan bir tane sancı çekmenin yerini şey yapar dolduramazsın. İşte bu nedir? Bu nedir? E, i̇yi geçinmektir. Sen ne yapsan hakkını veremezsin. Ne yapsan hakkını veremezsin. Onun için bizim üzerimize ana babamız hakkında görevimiz çoktu. Ayet bitti mi? Bitmedi. Daha Rabbil alemin detaya gidiyor. İçtihad yolunu, tevvil yolunu kapatıyor insan oğlunun önünde. Yaşlı oldular senin yanında iyi geçin oralarla. En güzel iyi geçinmek nasıl ise böyle iyi geçineceksin. Ne diyor allah Teala? Fela takul lehuma uff ve la tanharehuma ve kul lehuma kavlen kerima. Burada da tecücü ne diyor? Fela takul lehuma uff. Uff nedir? Uff yani biraz şikayettir ama hafif bir şekilde. En hafif şikayettir. En en kötü şikayet nedir? Bağırırsın. He? Ama uf, yani böyle içeriden bir üf yaparsın, bunu bile babana, anana demek caiz değil. Emirdir. Caiz değil. Ne caizdir? Bu üfü bile söylememen lazım. Ha uf, evet, üf değirtirdi seni, anan baban. Aziyet verdiler sene, ama dememen lazım çok istekleri var. Ha? Olsun. Sen dememen lazım. Bir mümin dememesi lazım. Neden? Çünkü biz hedefimiz nedir? Cennet. Cennete gitmenin yolu nedir? Salih ameller, imanın şöbeleri. İşte al senin imanın şerbesi. E bu Entham tarlasıdır. Allah Teala böyle yapmış. Bir de senin de önüne gelecek. Sen de yarın önünde otomatik olarak yaşanacaksın. Çocuğun sana aynısını yapar. Demek ki kimin çıkarınadır bu? İmtihanımız bile kendi çıkarı, çıkarımız içindir. Allah Teala ne güzel ne adaletli bir dindir. Biz ana babamıza iyi geçirsek evladımız ne kadar kötü olsa bize iyi geçindirir. Bu çerttir Olmaz olmazdı. Ha, kaideler istisnayı bozar, o da ibtila babından. Allah bir tane imtihan ediyor. Kendisi ana babası çok iyidir, evladı kötü olur. Bu istisnadır. Ama asıl olan olmaz. Evet. sonra ne diyor? "Vela tenharhuma." Nehir nedir? Tenher. Yani ne diyor? Kavma. Kavma değil. Şey deme. Yani azarlama. Yani uftan daha şey. Bak Allah Subhanahu Teala neden başlıyor? Altan başlıyor. Uf deme. Azarlama hele hiç deme. Anlatabildim mi? Basamak bas basamak diyorum. Yani üf anda azarlamak kesin yasaktır. Ne diyelim yara bir diyor. allah Teala devam ediyor. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا Kerim nedir? Güzel söz Kerim nedir? En güzel söz. En güzel sözü Onlara söylemek lazım. Sonra ne diyor Allah Subhanahu Taala? Waxfid <gülüyor> luhum a janaahadzli min ar-rahma. Rabbayani, Yani en alçak gönüllü olacaksın onların karşısında. En alçak gönüllü. En alçak. Elinden geldikçe oğullara şefkat göstereceksin. Çünkü anam babam bizim için neler yaptı? Çok şeyler yapmış. Anamız bile dokuz ay bizi karnında taşımış. Ne sandı çekmiş. Ne aziyet çekmiş. Ha? O karnındayken nasıl iş yapmış, nasıl hizmet etmiş, nasıl ev işlerini yapmış nasıl ne zorluklar çekmiş biz bunları anlar mıyız bunları gözümüzün önüne getirmemiz lazım babamız nasıl bizi bu kışta kıyamatta savukta bizi iyi tutmuş bizim için gitmiş para kazanmış, ihtiyaç olmayalım en sağlıklı şekilde yetişelim ana baba bu fıtratta var zaten Hayvanlarda da öyledir. Allah Teala bütün çiftleri yaratmış. Ana baba yavrusuna iyi bakacak. Ama insan oğlu mükelleflik olduğu için Allah Teala burada bu imtihan tarlası yapmış bizim için. Ana babamıza iyi bakmak. En alçak şekilde, en alçak gönüllü, rahmetli, şefkatli olarak Allah Teala diyor geçineceğiz. Bir de bitmiyor. Kul ve qur ne demektir ve qur hamhuma? Dua. Yani sadece sen onları iyi getirdim tamam benim vazifem bitti değil. Dua edeceksin olur. Ana babaya iyi geçinmek birrül valideyn vaciptir. İnsanın hayatında anam babam öldü bitti mi? Hayır. Bitmedi. Devam edecek öldükten sonra bazı alimler diyorlar ki öldükten sonra ana babanın hakkı daha evledir daha önemlidir neden çünkü ana baba kendi hayatında kendi için amel yapabilir değil mi amel defteri açıktır istiğfar eder dua eder ama öldü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor insan oğlu öldü amel defteri ne oluyor kapanıyor Üç tane defter açık kalıyor. Birincisi nedir? Sadaka cariye. Bir sadaka yapmışsın, o sadaka işledikçe sebil kurmuşsun, cami yapmışsın o tarzı. O sadaka işledikçe senin amel defterine bir şeyler ekleniyor. İlmin <gülüyor> yentefgubi, bir ilim faydalanıyor. Kitap yazmışsın, telebe yetiştirmişsin. Ne kadar o ilimden insan oğlu faydalanıyorsa. Ecri sene otomatik olarak yazıyor. Sonra ne diyor? وَلَدُنْ صَالِحٍ يَدْعُوْلَكَ Bir salih evlet senin için dua ediyor. Bak demedi evlet. Salih evlet. Çünkü her evlet dua etmez baba anası için. Demek ki sen ana babanı öldükten sonra dua etsen sen salihsin. Allah, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve verdiği haberle. Çünkü kim dua, dua eder anne babası için? Salih. E burada Resulullah diyor, salih evlendi. <gülüyor> Demek ki sen ana babana öldükten sonra dua etsen, sen salihsin. Bu da bir müjdedir. Allah, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Kula nedir? Bir müjdedir. Demek ki sen salihsin. Allahümme el hikme bis salihin salihlik o kadar kolay mesele değil. Bak peygamberler bile dua edurlar Allahümme elheqne bis salihin. Bizi salihlere ilhak eyle ya Rabbi. Çünkü salih nerede oturur cennette? Resulullah'ın konşusudur. Enbiya, siddiqin, Salihin. Şuhada. Bunlar da ne güzel dostlardır Allah Teala ayette diyor. Ayettir mi? kıların yanına gitmek, işte bak Allah sana amel bedavadır. Ana babam öldü tamam kurtardım değil. E ana baba öldükten sonra bunu için ne yapacağız? Dua edeceğiz. Çünkü ana babanın defteri kapalı bir bizim, bizim defterimiz açıktır onun için. Onun için her zaman duanda ne diyersin? Allah'ım diyersin. Benim salih elemenlerimi ana babamın mizani hasenetlerine ekle. Çünkü ben oların vasıtasıyla salih olmuşum. Olmasam da bile bile onlar bana yol göstermemişseler de. Ama onlar sebep olmuş. Ben gelmişim, bu dünyada bulunmuşum. Onları affettim. Zaten baban anından senin salih olmanda sebep olsa sen söylesen, söylemesen de otomatik olarak senin bütün salih emellerin baban için içinde aynen şekilde eczi işliyor piyama kadar de gider. Bitti mi? Bitmedi. Ne yapacağız? Dua edeceğiz. Bol bol dua edeceğiz. Yine bitmedi. Esprisi nedir? Çocuklarımızı öğreteceğiz. Ne için? Ana babamız sün doğa etsin. Sen çocukluktan nasıl öğretiyorsun Fatiha'yı, İslam dilini? Aynen bu şekilde öğret. Ana ana dedene dua et diyersin bak deden seni böyle severdir dersin dua et onları Allah affetsin işte onların amel defterleri kapanmış onların işte şey olmuş e, e, defterleri kapanmıştır onlara aynı şekilde dua edin şimdi onlara dua etmenin önemi nedir? önemi çoktur arkadaşlar Nedir önemi? Ha? Önemi nedir? Çünkü olar dua ettikçe senin anana babana yani o çocuklar torunlar dua ettikçe dedelerine yarın o çocuk da çocuklarını öyledir senin için dua eder. Yani yine insan oğlu. Kendi için yatırım yapıyor. o ya ne kadar güzel bir din. Ha? Ama bu dinin de fıkhını bileceksin. Nasıl yaşayacaksın? Nasıl ibadet edeceksin? Doğrusu nedir onu bileceksin. Bu da neyden olur? İlimden olur. E bu da vaciptir işte. Çünkü madem imanla cennete gidiliyor, biz imanın şubelerini, emellerini hepsini ne yapacağız öğreneceğiz. O kadar basit. İşte dediğimiz gibi bitmedi. Ne yapacaksın? Çocuklarına da öğreteceksin. O çocuklar da yarın çocuklarını öğretir diye dedelerinin için dua edin. Öğreteceksin diyeceksin yarın ben öldüm oğlum. Benim için de dua edeceksin. Sen de oğluna öğreteceksin benim için dua et. İşte asır bir valideyim budur. Öldükten sonra da. Onun için sahabeler, salih insanlar, tabi'inler, alimlerimiz birbirleri için dua ederken, bir baba anası var için, vallahi işte ben babama bakıyorum. Ne derler? A'anek ala bir <gülüyor> rihme. Yan bir yan bir Yan babana, yan anana. Allah seni iane etsin, yardım etsin ana babana iyi bakmakta. Çünkü bu cennetin kapsıdır. Bak dua edilirler ona. Nasıl diyorsun Allah sana yardım etsin hakkıyla İslamiyeti yaşamaya da ya bu da İslam'ı yaşamadan bir parçadır. Onun için Birri'l-Validin çok önemlidir. وَقُرْ رَبِّرْ هَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغِيرًا Allah Teala burada seni hatırlatırıyor en sonunda ayetin sonunda. Dersin Ya Rabbi onları affet, rahmet et. Neden? وَقُرْ رَبِّ kama كَمَا رَبَّيَانِي سَغِيرًا Beni nasıl ufaklıkta hatırlatıyor Allah sadece seni Ana babanın iyilikini hatırlatıyor sana burada. Beni nasıl ufakça yetiştirdiler? Çünkü küçük, çocuğun neye ihtiyacı var? Ana babasına. Çocuk yemeğinin iyiyle kötüyü ayırmaz, hayatı bilmez, yolu bilmez. Kim bunları öğretir? Ana baba. Ana baba öğrettiği için yarın bir gün ana baba da yaşlanır, sene ihtiyacları olur. O zaman sen de bu doğanda Allah Teala seni hatırlatırıyor. Sen nasıl küçüğünü oları yetiştirdi, şimdi olanı sene ihtiyacı oluyor. Ah ne güzel güzel bir dindir. Evet diğer ayetene ne diyor Allah Teala tavsiyede bulunuyor. Allah'ın tavsiyesi nedir emirdir. Ne diyor? Vassainel insane bi walidehi ihsane hamlethu umhu Kurhan ve vuzathu kurha. Vassina insanı, vb. Vassina insanı bıvalideği ihsana. İnsan oğluna biz. Vassina nedir? Vasiyet, Vasiyet ettik, tavsiyettik. Yani emirdir burada. Ne? Bilvalideğin ihsana. Ana babanıza, ana babasına iyi geçinmak. Hatta bazı ayetlerde ne diyor? Ana babanıza iyi geçinin. Allah Teala diyor. Emirdir bu. Eğer o kişi ana baban müşrik olsa bile apa çok ana baban müşrik olsa bile onlara iyi geçineceksin. وَلَا تُطِعْهُمَا Ama itaat etmesin. de Şirklerinde, küfürlerinde itaat etmesin. وَعَاشِرْهُمَا فِي dünya مَعْرُوفًا Ama dünyada ne nasıl geçineceksin onlardan? Ma'rufla. Ma'ruf nedir? En güzel şekilde. Yani Allahu Teala dinimizin ölçüsünü çok güzel kurmuş. O zaman ana babam kafir olsa bile ben bunlardan iyi geçineceğim. Benim görevim ana babamla neyi geçinmektir? Dini görev değil. Dini görev ayrıdır. Bu mesele ayrıdır. Şimdi biz neyle emrolmuşuz? Müşriklerden, kafirlerden beri gelmekle. Onlarla yan yana olmamakla. Onlardan tebriye etmekle mükellefiz. Müslümanları sevmekle mükellefiz. Birincisi de diyor tebriye gelin onlardan. İster babanız olsun, ister aşiretiniz olsun, kardeşleriniz olsun. Onlardan beri gelin. Diğer taraf, ne kadar uzak olsa mene, madem benimle aynı saftadır, mümindir, ben olarına ne gelirim? Hakiki kardeşim benim olardır. Ayette böyle geçiyor. Şimdi ortaya ne çetrefil oldu. Müşrik hisseler diyor ana baban, iyi geçin. Şimdi şirk hayrı anlatabildim mi? Ana babalık hayrı. Ana babalık o kadar önemlidir ben ana babamın tuttuğu dinden beriyim diyor. Ama bu değil ki ben ana babamdan beriyim dininden, inancından o değil ki ben ona azyet vereyim. Bu çafirçi de geçerlidir. Çafirçi de aynen geçerlidir. Aşiretimiz olsun, kabilemiz olsun, amcalerimiz çocuk olsun, kardeşim olsun, babam olsun, İslam dinine savaş atmışsa ben ondan beriyim, uzakım onunla. Ona yakın düşmem. Ama savaş atmamışsa, benim dinimde değilse, ben ondan beriyim ama bu değil ki, bana göre o çafirdir. Musulmana göre o çafirdir. Çünkü bir Müslüman var, bir çafir var. Bize göre o çafirdir ama biz, İyi emir olunmuşuz. Normal kafirle de iyi emir emrolunmuşuz. Ne kadar o çafir bizim ülkemizde sultanımız altında yaşıyorsa, tabi İslam devletinde yaşıyorsa, anlaşması var ise, burada kafir dediğimiz Yahudi Hristiyan bir ehli kitap olacaktır onun haricinde bir de ateisttir filandır o İslam devletinde zaten yaşamak yeri yoktur onun Yahudi Hristiyan'da da niye şans tanımış Allah Teala çünkü Yahudi Hristiyan en azından bozuk olsa dinleri bir peygambere mensuplar o peygambere ikramen alimler diyorlar çünkü sonuçta Allah'a tabi oluyorlar ama yanlış tabi olurlar şirk koşarak ama bu kafirlere biz aziyet verebilir miyiz toplumda veremeyiz Madem bizim anlaşmamızın altındadılar, biz anlaşmamızla bularda oturmuşuz, biz bulardan beriiz, Neninden? Dinlerinden, adetlerinden, ürflerinden hiçbir şeylerine uymarız. Ama bunlarda neyi geçinmek başkadır, Neyi geçiniriz. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi vardır, ashabın ve Müslümanlar atıldığında sahabeler Irak'a, Şam'a, Misir'e gittiler, bularda Yahudi, Hristiyan vardır, hepsiyle neyi geçiniyorlar? Yani o değil ki ben bir Hristiyan'ı gördüm eyvallah günaydın dedim ona diyen tokalaştım bu olur. bunu bir mahsuru yoktur. Belki ben ona hoşgörü gösteririm İslam'a davet ederim onu. Ama o Hristiyan benim devletimde oturmuşsa da gizli nifak yapıyorsa münafıklarla beraber e, İslam'a İslam bir şey yıkmaya çalışıyorsa o zaman ayrıdır. Yani savaşçı durumuna geçer. Kafir İslam'a savaş açtı, onun bile hiçbir şeyi kabul olmaz. O muhariptir. Ana baba da aynen öyledir. Ana baba muharip olsa bile, muharip olsa bile ana baba ama iyi geçinmekle yine emri olunmuş onlar. Yerine göre kim babasını racih bir rivayette öldürdü? sahabelerde Ha? Emini هذه umma. Bu ümmetin emini kimdir? Ha? Bu ümmetin emini kimdir? Li kulli ümmetin emîn. Her ümmette bir emin var. Bu eminin de bu ümmetin de emini kimdir? Abu Ab Ebü ibn el Cerrah. Hz. Ömer dedi ki ya Abu Ubeyde dedi, ver ben seni beyat edeyim. Resulullah'tan duydum bu ümmetin emini sensin dedi. O da dedi, hayır ya emir dedi ya Ömer bin Hattab, dedi sen Resulullah'ın sakk oluydu. Ver sen elini ben beyat edeyim sen. Emini hadihil umma bir rivayette babasının savaşta karşısına çıktı öldürdü babasını. Kaçıyordu babasından, babası geliyordu üzerine. Ama Resulullah bir şey demedi ona. Anlatabildim mi? Ama savaşın haricinde, savaşın haricinde baban geldi karşısına iyi geçineceksin. Babandır, o kadar önemlidir. Eğer seni zorlasa bile şirke, itaat etme ona, Allah Teala diyor. Ama iyi geçin ona. وَصَاحِبُهُ مَا فِي الدُّنْيَا معروفا dünyada, dünya ahkamlarında iyi geçineceksin. Abdullah İbni Mesud'dir bir adam geldi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ya Resulallah, ahabbul a'malu Allah nedir? Allah'a en sevilen ameller nelerdir ya, ya Resulallah? Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? As-salatu fi vaktiha namaz zamanında namaz namaz vaktinde yani azan okundu hemen namazı kılacaksın vaktinde namaz da camide olur tabi sonra ya Resulallah nedir dedi birril valideyn Allahu Ekber namazdan sonra dinin direğinden sonra ne diyor birril valideyn baba anneyi iyi geçinmek Allah Teala'ya en hoşnut olacak şeylerdir Allah bunları sever. Sonra ya Resulullah dedi El-Cihadu Fisebillillah. Al sana iş. Ha? Bak Cihadu Fisebillillah'ı sonraya koydu. Namazı önüne aldı. Ortaya ne koydu? Biril valide. Hadis sahihtir. İmam Ahmed rivayet ediyor. Ne kadar önemlidir biril valide. Onun için ana babaya iyi geçinmek bizim dinimizin neyindendir? Olmasa olmazındandır. Biz anamıza babamıza iyi geçineceğiz. Bunlardan hoş hoş görüyle güzel tatlı dilde geçineceğiz. Çünkü bunlar nedir? Bunlar bizim yetişmemize sebep olmuşlar. Bunlar, bunlar olmasaydı biz neydik? Biz bir hiç idik. Ana baba sebep olmuş bizi yetiştirmekten. İşte ana babanın değeri Ondan dolayı çok önemlidir. Bugün de insanoğlu ne yapacaktır? Kendi düşünecektir. Oturacağız hepimiz. Ana babamıza nasıl geçiniyoruz? Eğer ana babamız hayattaysa bir görevimiz var. Hayatta değilse orada da bir görevimiz var. Bunu yapmamız lazım. Bakın arkadaşlar bu ameli küçültmeyelim. Bu çok önemli ameldi. İşte bu. Bu ayetler bir sürü hadis var. Biz hep bütün ayetleri zikretmedik. Bütün hadisleri de zikretmedik. Bunun hakkında alimler kitaplar yazmış. Bunlar hepsini zikretsek uzar. Ama biz işaretten anlayan insanlara sesleniyoruz. Ana babaya iyi getirmek dinimizin olması olmazındandır. Bir de ananın hakkı babadan üç kat daha fazladır. Neden? Çünkü ana insanın rahminde dokuz ay seni taşıyor. Onun daha hakkı Bir tane geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah kimin hakkı üzerinde var dedi ananın. Sonra kimin dedi ananın. Sonra kimin dedi Sonra kimin? Dedi, Sonra kimin dedi babanın. Normaldır. Hazreti kim çekiyor? Ana. Kim ki seni süt veriyor, emziriyor? Ana. Kim yemeğini ver Ana. Baba ne yapıyor? Baba tabi o evin direğidir. Baba olmasa zaten olmaz. Baba yemeği temin ediyor. Ha? Emniyeti temin ediyor. Demek ki bu çizsi birbiri mükemmelliktir. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki cennet anaların ayağı altındadır. Ne demektir? aya altındadır. Yani rızasıyla. Ayette geçtiği gibi ridaullah min rida al Allah'ın razılığı validenin razılığındandır. O validen müşrik kafir olsa bile senden razıysa Allah senden razı olur. Çünkü sen oları niye razı ediyorsun? He? Desiler ki sizin kitabınızda yazıyor desiler ki bu ee, ana babasına iyi geçindi diye. Hayır. Sen oları razı ediyorsun çünkü Allah Teala emretmiş. Oları razı, et, razı etme Ondan dolayı ana babayı razı etmek arkadaşlar çok önemli meseledir. Bunun üzerinde duracağız. Hepimiz yeni baştan çeki düzen edeceğiz. Bundan sonra annamıza bir sefer elini öpürsek bir sefer üç sefer öpmemiz lazım. On sefer öpsek bile azdır. Celip cedip anamızın elinden başından öpmemiz lazım. Zaten ana, baba ne ister? evledinin salih olmasını ister. E, elhamdülillah biz Müslüman isek, ana babamız da musulman isek, bu bir büyük nimettir bizim için. Bak Allah müşriklerden bahsediyor. Müşrik ise baban. Onun için biz ne yapmamız lazım? Ana babamızla her gün Önce onları ziyaret etmemiz lazım. Eğer yanımızdaysalar tatlı değil. Ne kadar sınırlı olsak ana babamızın karşısına sınır halinde çıkmamamız lazım. Onlara aziyet vermememiz lazım. Of bile demeyin onlara. Ne yapacağız? Onların istedikleri şekil yapacağız. Bir de onların ne kadar zamanları var? Çok az zamanları var bizimle. Bu bir nimettir. Bak senin anan var ise şükretmen lazım. Çünkü hiç kimse senin için bütün kalbiyle ya Allah çağırmaz. Anadan başka. Sonra babadan başka. Onun için bir ya Allah bütün kalbiyle dua edilen var ise sana anlandır. Bu bir ne kaynağıdır senin için? umut kaynağıdır. Bunu iyi bakacaksın. Anan yanındaysa Hizmet edeceksin. Yanında değilse günde bir sefer ziyaret edeceksin. Edemiyorsun günde telefon açacaksın Sesini duysun sana. Bu da birdendir. Ana babanın bazen ne engeller olur? Hayat maşkalesi engel olur. Neye? Ana babanın ziyaretine. Bunları ön plana çıkartmamalı lazım. Bu maziret değil. Bazen ne olur? İnsanın eşi şeytanla bir olur senin üzerine gelirler. Bu da bizim toplumda maalesef çok var. Ana babaya hor görmek. Sanki celinle ailene bir düşmandılar. Bunu kim böyle yaratmış? Kim böyle yazmış kitabını? Ha? Allah Teala mi? haş Allah neyi emreder? Eylik emreder. Bak Allah Teala eylik ama kim bunu yazmış, kim bize öğretiyor bunu, bu kötü yolu? Şeytan, baş düşmanımız. Celinle kaynana öyle düşman gibi gösterirler, birbirlerini parçalıyorlar. Bunun da masalını yazıyorlar. Çok masallarda eskiden bunu anlatıyorlar, şimdi dizilerde bunu anlatıyorlar. Bu doğru mu? Doğru değil. Atalarımız ne demiş? Allah insansın, çi ana, çi baba yaratmış. Çünkü kayın nene, kayın baba da baba gibidir. Baba gibidir ama baba değil. Ondan dolayı alimler cevaz vermiyorlar. Gerçek bizim toplumumuzda bu oturmuştur, bunu kaldıramayız. Babam ben burada söylemesini bile korkuyorum. Yani kayın babaya baba demek caiz değil şerha. Kayın neneye de nene demek, anne demek caiz değil şerha. Çünkü Allah insanı bir anne bir baba yaratmış ama ana baba gibi, amca da baba gibidir dayı da baba gibidir, anlatabildim mi? ama o ayrı bu ayrı ondan dolayı doğrudur ataların sözü insan için e, iç Allah-u Teala çi baba çi anla yaratmış e, iyi bakacağız e bunlar ne yapıyor? şeytan ne yapıyor? işi bozuyor senin eşin bırakmaz annene iyi bakarsın. Meşgul eder seni. Uymayacaksın. Bak annenin rızası için, annenin rızasını almak için hakiki mümin bir böyle müşkület oldu. Ne yapacak? Bunu bilmiyoruz bile biz. Fıkh etmiyoruz. Ne yapacaksın? İşin başı nedir? Allah daaledir? Her şey onun elinde mi? Ben önce Allahu Teala'ya dönerim, ciddi bir şekilde Allah'tan dua edilerim. Yarabbi bunların ortalarını bul, kalplerini inşaatın. Ondan sonra elinden gelen şerhi sebepleri alırım. Hiç yapmadım, en azından ortasını bulmaya çalışırım. Çok önemlidir. Ana babanı çoluk çocuğa satamazsın. Onların sevgisi ayrıdır, bunların sevgisi ayrıdır. Bunların hizmeti ayrıdır, bunun hizmeti ayrıdır. Her şey yeri yerindedir. Yani bir çocuğa sordular. Dediler ki sen annen'ı çok seversin ya babanı. Çocuk zekiymiş. Dedi bu soru yanlıştır amca. Nasıl olur yanlış olsun? Dedi soru yanlıştır. Ben hem annamı severim hem babamı. Her birisinin ayrı ayrı sevdisi var. Her birisinin sevdesi ayrıdır. Sen kardeşini çok seversin yoksa amcanın olduğunu. Her birisinin bir ayrı sevdesi var. Aynen olmaz. Sen hanımını çok seversin yoksa annenin. E ben hanımı çok severim desem olmaz. Annamı çok seversem olmaz. Her birisinin ayrı sevdesi var. Çünkü her birisi ayrı ayrıdır. Yani aynen değil ki hepsini aynen seviyor. Ki anlam olsaydı hangisini seversin? Sorsan doğru olabilir. Ama ki anlam yoktur benim. Ondan dolayı ne sebepler var ise ana babayı insanı iyi bakmaktan uzak tutursa o sebeplerin de fıkhını bilmemiz lazım. Araştırmamız lazım, o sebepleri engellememiz lazım. Neden? Hatta bu imanın bu şöhbesini yerine getirip bu ne dedik? Cennetin anahtarın dişleri var. En önemli dişlerden birisi ana babaya iyi geçinmektir. Bunu da yerine getirsek Allah'ın izniyle Allah bu güzel amellerden dolayı bütün amellerimizin mükemmeli yapabilir. Mükemmellik yoluna bize hidayet verir. Ve bizim de hedefimiz bu yolda gitmek gitmektir. Eğer biz hakikate Allahu Teala'ya inanıyorsak, hedefe kitleniyorsak ne yapacağız? Ana babamıza iyi geçineceğiz, Allah'tan dua edeceğiz, ana babamız ee, ana babamızı ana babamıza iyi geçinmekte bize hidayeti doğru yolu göstersin. Bu bir duamızdan olacaktır. Ya insanın bu Allah rızası kaynağı ise biz bütün kaynakları ne yapmamız lazım? Araştırıp elde etmemiz lazım. E, cennete gitmenin yoluysa bu yolu tutacağız. Demeyeceğiz bu yolu tuttuk yeter bize. İslam dini bir tamam dindir. Bütün kaleleri yeri yerinde oturacağız İslam dini olur. Onun için küçük bakmayalım bana baba meselesine. Çok önemli meseledir. Eskilerin hayatından örnek versek gözümüz yaşarır. Ne kadar iyi bakmışlar ne Ali ibn Zeynel Abidin Hazret e, Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin diyor ki. Ben anamla yemek yemete oturmazdım. Neden? Diyor aynen tabakta yemek yasak. Olabilir ki anam el ananın gözü bir parçadadır. Benim elim o gözden önce gider o parçaya. Anama aziyet veririm. Bana de yok diyemez ya, öyle diyeyim. On hiç anlamı bırakırdım. Kendi keyfine göre yesin Ondan sonra ben yerdim. Ne kadar ince düşünmektir bu. İşte öyle düşüneceğiz, cennetin yolunu bulacağız. Ana babaya bakmak çok önemlidir arkadaşlar, iyi bakmak. İyi bakmayı ana babamıza hepimizi Allah nesip etsin. Bu alanın dualarını allah Teala bizim için kabul buyursun. Ana babamızı tevhid üzerine, İslam üzerine eğer... Hayattaysalar hüsnü hatime versin. Eğer vefat etmişler bütün Müslümanların ana babalarını Allah rahmet eylesin. Evletlerinin de salih emellerini oların hasenet mizanına ilhak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala nebina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain.